Halid, Saluban'ın bulduğu elçiye adın nedir, diye sordu. O da adım Hiskildir, dedi. Hazreti Halid şu mektubu al, ey Rabbim, onların canlarını al, diye beddua etti. İşte mektuplar, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, veli oğlu Halid'den Fars liderlerine, bunlardan sonra, Allah'a hamdolsun ki o sizin düzeninizi çözüp hilelerinizi gevşetti, ittifakınızı bozdu. Şayet Allah Teala bunu yapmamış olsaydı hakkınızda daha kötü olurdu.